gerek itikadi, gerek ameli, fıkhi herhangi bir konuda sahabe-i kiram ne düşünürdü, nasıl davranırdı? Efendimiz'in tavrı nasıldı, bunu görmek istiyorsanız eğer sünnetten ve sahabe-i kiramdan e, intikal eden müktesebat hakkında en sahih, en sağlıklı değerlendirmeyi yapan, usul-i fıkıh sistemi içerisinde yapan müştehit imamlara bakmak durumundasınız. Usul-i fıkıh dediğimiz disiplin sadece ahkam ayetlerinden, hüküm e, hadislerinden bize ibadet, muamelat vs. ile ilgili netice çıkaran bir sistem değildir. Usul-i fıkıh dediğimiz sistem bütünüyle nasların, vahyin, Kur'an ve sünnetin sağlıklı ve sahih biçimde nasıl anlaşılacağını bize öğreten sistemdir. Yani hangi alana dair olursa olsun, hangi meseleye müteallik olursa olsun, herhangi bir ayetin ya da hadisin bize ne anlattığını biz en gerçekçi, en sahici biçimde ancak usul-i fıkıh sistemi sayesinde e, anlayabiliriz, öğrenebiliriz. Sistemsiz ve metotsuz baktığınızda naslara e, ortaya çıkacak olan şey karmaşadan başka bir şey değildir. Hele bilhassa itikadi alanda e, meselenin içinden çıkabilmek için mutlak surette bu sisteme ihtiyacımız var. Onun için bu ümmetin gerçek rehberleri, bu ümmeti selef-i salihine, sahabe-i kirama ve sünnet-i bağlayan gerçek rehberler mezhep imamlarıdır, müştehit alimlerdir. Bu din onlardan, onların talebeleri, talebelerinin talebeleri ila nihayet senetli ve bağlantılı olarak bize kadar intikal etmiştir. O zaman meseleyi tahsis edelim. Eğer ortada gerçek bir selefilik varsa o mezhep imamlarının üzerinde bulunduğu ve temsil ettiği çizgidir. Selefe ulaşmanın başka bir yolu yoktur. Elimizde bulunan Dünyamıza daha doğrusu boca edilen bir takım rivayet kitapları var. Kitabı sünne başlığı altında, kitabı tevhid başlığı altında hayatımıza boca edilen bir takım metinler var. Bu metinlerin içinden sağlıklı biçimde nasıl çıkacağız? Bu metinleri doğru biçimde nasıl değerlendireceğiz? Bakın İmamul Eimme denen hadiste İmamul Eimme, imamların imamı denen İbn Huzeyme meşhur Sahih isimli eserin sahibi. Hadisteki otoritesi Müsellem. Ama kitab Tevhid diye bir eser yazmış. Bu eser e, çağdaşı ve İmam Bukhari'nin katibi talebesi e, İbn Ebi Hatim er Raziye ulaştığında bakmış muhtevasına demiş ki keşke yazmasaydım. Çünkü biz usulü din ilmini tahsil etmedik, biz bu ilmi bilmiyoruz. Usulü din'e mütedahir rivayetleri elinde bulundurmak meseleyi çözmez, o rivayetleri ezberine almış olmak meseleyi çözmez, o rivayetlerin ne anlattığına, manasına, mazmununa, delaletine de vakıf olmak gerekir. Bu bizim işimiz değil, biz bunu tahsil etmedik diyor. Kendisi de büyük bir hadis hafızıdır İbn ebi Hatim el Razi, babası Ebu Hatim İmam Bukhari'nin Ders arkadaşıdır. Yolculuk ve talebelik arkadaşıdır. Kendisi de onun katibidir, talebesidir. Daha sonra bu eseri yazdıktan sonra bu eserin muhtevasıyla ilgili, bu eserde daha doğrusu ortaya koyduğu istidlallerle ilgili, çıkardığı neticelerle ilgili tenkitler almaya başladığında kendisi de bir itirafta bulunmak zorunda kalmış benim bu konularda hata yapmam tabidir diyor. Çünkü ben usulü din okumadım. i̇bn Huzeym'e Allah ona rahmet eylesin. Meselenin farkında olan bir alimdir ve meselenin aslını ortaya koymuş. Ben bu kitabı yazdım ama içinde hata bulunması normaldir. Ben usulü din ilmi tahsil etmedim diyor. Peki bugün onun çizgisini selef adına, tevhid adına Onun çizgisini takip ettiğini söyleyen insanlar, kesimler, nesiller, İbn Kuzeyme rahmetullah kadar dürüst olabiliyorlar mı? Onun itirafını bunların ağzından duyduğumuz var midir? İtikat hakkında konuşacaksa bu ilmi tahsil etmemiz lazım, usulü din ilmini tahsil etmemiz lazım. Yoksa bu işin içinden nasıl çıkacağız? Teşbih'e tetsime sapkınlığa düşmemiz işten bile değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de pek çok nas var. Allah korusun bir kimse bu naslar konusunda aklını nasıl kullanacağını, muhakemesini nasıl yapacağını tespit edemezse e, teşbihe ve tetsime sapması kaçınılmaz olur. Ve bu akideyi işin merkezine koyduğunuz zaman Allah korusun muhkem nasları, müteşabih naslar doğrultusunda tevil etme, yorumlama, Hatasına düşmeniz kaçınılmaz olur ki selef çizgisinde söz söyleyen, kitap yazan insanların kahir ekseriyetinin düştüğü hatadır bu.